Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim. Bakara suresinde tefsirimize, mealimize devam ediyoruz. Bu akşam ee, alacak olduğumuz sure, yine Bakara suresi, ayetlerde 37, 38 ve vakit kalırsa 39. ayetlere veya 40. ayete kadar ulaşmayı düşünüyoruz. Allah hepimizi muvaffak eylesin, niyetlerimizi salih eylesin, ilmimizi bereketli eylesin. Anlatmış olduğumuz Kur'an'i gerçeklere vakıf olmayı, ulaşmayı ve bunları en güzel şekilde e, dillendirmeyi, en güzel şekilde dinlemeyi hepimize nasip eylesin. E, bildiğimiz gibi Kur'an üzerinden ders vermek, Kur'an üzerinden çalışma yapmak, Rabbimizin direkt mesajını anlama yönünde bir gayret olduğundan dolayı Kalplerimiz e, feyiz bulacak. Rabbimizin bize hitabı e, bizde bir makes bulacak. Rabbimizin hitabını anlamış olacağız. Rabbimizin emirlerini, nehilerini anlamış olacağız. Bize gönderilen dini tanımış olacağız ilk ana kaynağından Kur'an-ı Kerim. Çünkü... E, İnsanlar ana kaynaklarla buluşamadığı zaman e, komşudan, çevreden, efendim bilenden, bilmeyenden dini öğrenmeye kalktığında veya kalk, bu böyle bir duruma düşmek mecburiyetinde olduğunda bir takım yanlış şeyleri öğrenebiliyor ve dini yanlış tanıyor. Eee birçok hurafeleri, bidatleri, yanlış bir takım düşünceleri din olarak Addedebiliyor, algılayabiliyor. O yüzden e, insanların suyun ana kaynağından suyu içmesinin çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim e, ana kaynaktır. Kur'an-ı Kerim yüce Rabbimizin ilmidir, nurudur. Dinimizin e, ana kaynağıdır. Ve bu kaynak tek kaynaktır. Yani sünnet de kaynaktır ama sünnet Kur'an'ı açıklamak için gelmiştir. İcma da, e, da kaynaktır ama icma da e, Kur'an ve sünnet ışığında e, bilinmeyen bir konuyla ilgili ülemanın ittifak ederek görüş bildirmesidir. Bu da her konuda olmaz Kur'an ve sünnette direkt olarak cevabı olmayan konularda ülema Kur'an ve sünnet ışığında Kur'an'ın genel muhteviyatını gözeterek, sünnetin genel maksadını ve muhteviyatını göz önünde bulundurarak yeni bir konuda bir fetva verme ve o konuyla ilgili ittifak etme durumunda olurlar ki biz buna da icma Diyoruz. Ama Kur'an, Kur e, Edill-i birinci kaynağı, ikinci kaynağı sünnet ama bu sünnet Kur'an'dan ayrı değil, Kur'an'ı açıklayan nitelikte bir sünnet e, ve dolayısıyla e, icma olsun, sünnet olsun tamamen e, Kur'an'ın süzgecinden e, geçerek, Kur'an'ın ruhundan alınan, algılanan e, haberlerin bize ifade edilmişidir. O yüzden e, Kur'an'ı mi direkt olarak öğrenmenin e, çok büyük faydası olacaktır. Yanlışlarımızı düzeltme açısından bize çok büyük faydası olacaktır. Yüce Rabbimizin bize sunmuş olduğu gerçeklerle ilgili, haberlerle ilgili Direkt olarak bağlantı kuracağımızdan dolayı gerçekten çok büyük bir fayda meydana gelecektir. Bu faydayı elde etmeyi ve faydadan yararlanmayı Yüce Rabbimiz hepimize nasip eylesin. Yüce Rabbimiz e, niyetlerimizi salih eylesin, ilmimizi bereketli eylesin. Bildiklerimizle hayırlı bir şekilde, riyadan uzak bir şekilde amel etmeyi, Birliklerimizi hayat sahasına dökmeyi, pratiğe dökmeyi bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Bakara suresindeki bu ayetler Adem aleyhisselamın yaratılışıyla ilgili. İblisin Adem aleyhisselama secde etmeyi kabul etmeyişi, ardından huzurdan kovuluşu, Adem aleyhisselam ile Havva'nın cennete gönderilişi, cennette yasak meyveyi yemek suretiyle kovulmayı hak etmeleri anlatılıyor. Ve onların Havva ile Adem'in pişmanlık arz ettikleri Anlatılıyor. Bu e, ayeti kelimelerde şeytanın Adem'e secde etmemekten dolayı pişmanlık duyduğuna dair çok açık bir haber yok. Ama Adem'in havvanın e, yasak meyveden yemelerinden dolayı yani o günahı işlemelerinden dolayı çok büyük bir pişmanlık duydukları, tövbe ettikleri Kur'an'da yer alıyor. Şimdi biz bu bölüme geldik. Bunları alacağız inşallah. Bakacağız ne olmuş cennetten kovulduktan sonra. Bir önceki ayetle başlayalım. Fe ezellehumes şeytanu anha Şeytan hem Adem'i hem Havva'yı oradan Çıkarmayı başardı, ayaklarını kaydırarak, onları kandırarak. Fe achracahu mamin makanafi, oldukları yerden onları çıkarmış oldu. Wa qulna ihbi ba'dukum li adu. Biz de dedik ki, Allahü Teala diyor, buyuruyor. Biriniz diğerinize, bazılarınız bazılarımıza düşman olarak inin. E, i̇nin buradan, gidin buradan. Yani dünyaya e, gidin manasında. Ve fil ard mustakarrun. Sizler için yerde belirli bir kalma müddeti olacak. Yani bir ömür, mustakar demek aslında karar kılınan yerdir. Bir mekanınız olacak, bir köyünüz olacak, bir kentiniz olacak, bir binanız olacak. E, yaşamış olduğunuz bir ortam olacak. Ve e, bunu... Aynı zamanda zaman manasına da algılayabiliriz. Yaşamış, yaşayacak olduğunuz bir mekan olacak ve bu mekanda sizin de belli bir e, ömrünüz olacak. Bu süre içerisinde sizler değişik e, fitnelerle imtihan edileceksiniz. Ardından dönüşünüz tekrar buradır. وَمَتَاعٌ اِلٰه۪ينَ Günü belli olan, bir saate kadar, ölüm saatine kadar veya bütün insanların yaşayan bütün insanların bir anda öleceği kıyamet saatine kadar veya özel kıyamet dediğimiz her insanın kendisine verilen ömür tükenene kadar siz belirli yerlerde kalacaksınız. Ve orada... Yiyeceksiniz, içeceksiniz, eğleneceksiniz, neyse. Yani sizin için orada bir rızıklanma söz konusu olacak. Metanız olacak. Malınız, mülkünüz olacak. Zürriyetiniz o, çocuklarınız olacak vesaire. Fetelakka Adem min Rabbihi kelimek. Bu olay oldu. Adem ve Havva yeryüzüne kovuldu. Ve e, Adem Rabbinden birkaç kelime e, aldı. Birkaç kelime karşıladı. Rabbinden Adem'e birkaç kelime vahyedildi. Fetâb-ı aleyhi. Bu kelimelerini bilmiyoruz. Ey Adem, hata ettin, kovuldun ama şeytanı affetmedim hatasından dolayı. Bu, seni de affetmeyeceğim manasına gelmez. Eğer pişmanlık arz edersen, eğer yaptığın bu cürümden, bu itaatsizlikten ve isyandan dolayı tövbe edersen, pişman olursan, günahını itiraf ederse, e, bir samimiyet arz edersen, bir daha böyle bir isyankarlığa düşmeyeceğine dair seni af ederim manasında bir takım kelimeler mi gelmişti? Aklımıza bunlar geliyor. Bu öyle olsa gerek çünkü sonrasında aleyhi, bunun üzerine e, bu yapmış olduğu günahtan tövbe etti diyor. Demek ki e, Allah'tan gelen kelimelerden sonra Adem ve Havva tövbe ettiyse allah Teala Adem ve Havva'yı tövbeye davet etmiş olmalı. Burada açık ve net olarak bu söylenme, söylenmese de ayetin e, genel yapısından, siyakından, sıbakından e, veya işte netice itibariyle e, vuku bulan olaylardan öncesinde ne olmuş olabilir bunu tahmin edebiliyoruz. اِنَّهُ هُوَ اتَّوَّابُ الرَّح۪يمُ Muhakkak ki yegane tevbeleri kabul eden ve e, ölçüsüz bir şekilde rahmeti bol olan, e, dengi olmayan bir şekilde merhametli olan, merhameti, rahmeti, hiçbir şeyin merhametine ve rahmetine benzemeyecek, ölçüştürülemeyecek, ölçülemeyecek derecede Yüksek derecede merhametli olan ye, yegane bir varlık varsa, işte o Allah'tır. Yegane tövbeleri kabul eden, yegane e, rahmetiyle insanları kuşatan, yarattıklarını rahmetiyle kuşatan sadece ve sadece O'dur, Allah'tır. Buradan biz şunu da anlıyoruz, tövbeleri kabul eden sadece Allah'tır. Felan insana tövbe verdim, tövbümü kabul etti diyemeyiz. Tövbeleri kabul eden Allah'tır. Tövbe kime yapılır? Allah'a yapılır. Pişmanlık kime arz edilir? Allah'a arz edilir. Allah'ım ben bu hataları yaptım, itiraf ediyorum. İtiraf ediyorum ve pişmanım. Ya Rabbi ayağım kaydı, bir an düşünemedim. Sana asi oldum bir an ve pişmanım ve bir daha yapmayacağım beni affet. Diyecek olduğumuz yegane makam Yüce Allah Yüce Allah'ın makamıdır. Dolayısıyla Toplumumuzda Son zamanlarda ortaya çıkmış olan Falan kişiye gittim Tövbe verdim. Tövbemi kabul etti. Pişman kişiye gittim. Tövbe verdim. Tövbemi kabul etmedi. Olmadı dedi vesaire. Bu tür şeyler duyuyoruz. Öyleyse bu yanlıştır. Çünkü siz birine tövbe verdiğiniz zaman onu ilahlık makamına koymuş oluyorsunuz. Tövbe sadece Allah'a verilecek. Sadece. Çünkü Allah'ın emri çiğnendinse. Mesela oğlun sana karşı bir hata yapsa gidip annesinden mi özür dileyecek, senden mi özür dileyecek? Senden özür dilemesi lazım çünkü sana karşı hata yaptı. Veya sokakta bir e, amcasının işte taş attı ona. Geldi babasına özür diliyor. Baba hakkını hayat mesaj Yani ben amcaya taş attım. Baba dedi ki oğlum sen o amcana taş atmışsın. Benden niye özür diliyorsun? Git derhal o adamı bul ondan hak helalliği dile der. İşin doğrusu da budur. Ama insanlar bugün Allah'ın emirlerine, e, itaat etmiyorlar veya Allah'ın emirlerini çiğniyorlar. Allah'a isyankarlık ediyorlar ama tövbeyi de gidip Allah'ın kuluna veriyorlar. Bu olmaz. Kimin geçeğini yıktıysan hak helalliği ondan dilemen lazım. Kimin günah e, kimin kime karşı hata ettiysen e, onun yanına gidip ben hata ettim. E, lütfen beni affet demen lazım. Öyleyse günah dediğimiz şey Allah'ın emirlerini çiğnemek değil mi? Allah'ın emineni çiğneyen insan kime tövbe verecek? Allah'a tövbe verecek. Şimdi bazılarımız belki bunu çok e, garip bulabilir. Yani bu hoca neden bahsediyor? Böyle bir şey var mı gerçekten? Diyebilir. E, var. Az da olsa var. Allah korusun. Yani meclisimizde yok. Benzidenize edelim. Dışarıda duyuyoruz. E, 38. ayeti kelimede Kulna ehbitu minha Dedik ki bizde hep birlikte oradan in yani nereden inin? Cennetten inin. Nereye inecekler? Dünya. Dünya ne demekle demek? Dünya alçak yer demek. Alçak olan yer demek. Cennet yüksekte bir yerde. Alçak yüksek bu kainattaki, bu uzay boşluğundaki e, bilgilerimiz dahilinde neresi alçak, neresi yüksek, e, bunu ancak Allah bilir. Yani şimdi yıldızlara bakıyoruz, kafamızda yüksek diyoruz o yıldızlara. Ama bu küreği küre arzın diğer tarafındaki de tam ters taraftaki yıldızları görerek oraya yüksek diyor değil mi? Evet. Biri burayı gösterirken tam karşıdaki de tam ters istikameti gösteriyor. Değil mi? Kainat içerisinde dünya bir toz deresi kadar ufak. Bir toz deresi kadar ufak. Ya. Kainat dediğimiz çok geniş bir boşluk. Ve bizim sema dediğimiz, gökyüzü dediğimiz şey Herkesin kafasının üzerindeki yerdir. Ama küreyi arzda doğudaki'nin kafasının üzerinde doğu taraftaki gökyüzü, batıdaki'nin kafasının üzerinde batı taraftaki gökyüzü, kuzeydekinin üzeri kafasının üzerinde kuzey gökyüzü, güneydeki insanın da kafasının üzerinde güney gökyüzü vardı. Ama bütün bunların da e, yani yükseklik neresidir acaba? Bunları yani şöyle bir göze alalım. Yani yükseklik neresidir? Bunu Allah bilir. Yani biz kainatı ihata edemiyoruz. Bunu Allah bilir. Yani neresi bu yükseklik? E, yedi kat sema nedir? E, Fevkat sema yani e, se, yani seba semavat diyor ya Kur'an'da. Yedi kat, yedi kat yedi kat gök bu yedi kat gökten ne kastediliyor? Göğün katmanları yani biz astronotlar veya işte e, uzay bilimcileri şunlar bunlar bunlar bu yedi kat göğü bulabil bulabilmiş değiller yani. Nedir bu yedi kat gök? Bazıları çok açık bir şekilde şey diyor yedi kat gök işte e, atmosfer stosfer işte e, stosfer bir şey, bir şey var bu ye, e, katmanlar var ya bu yani şey, yerden efendim e, şeye kadar e, katmanlar onları sayıyorlar, bunlar değil bunların olması muhtemel değil çünkü e, çok farklı Allah kasettiği şeyler daha e, büyük bize verilen akıl sınırlı göz e, imkanlarımız sınırlı idrak etme imkanlarımız sınırlı Allah bize bazı şeyleri gösterirse biz de göreceğiz Allah-u Teala bir insanı nasıl yaratıyor? Merak ederiz. Değil mi? Yani veya ölüyü nasıl diriltiyor veya bir şey oldu diye zaman o şey nasıl veriyor, Bunları merak ederiz. Bunları allah Teala dilerse bize lütfeder, bunları gösterir. Yani bu da bir nedir? Allah'ın bir lütfu olur insanlara. Bak işte kullarım ben sizi şöyle, Yarattım diye bunun ilmini bize gösterebilir. Bunu merak eden insanlar bu dünyada çok ahirette de merak edenler olabilir. Fa imma yatyan kum minni huda, fman tabi'a huda ya, fala kafun عليهم, wallahum <يَحْزَنُون> ki benden size bir Hidayet gelecek. Bir kılavuz gelecek. Bir din gelecek. Sizi gerçeklere götüren, doğruya götüren, sizi gerçeklerle tanıştıran, gerçek bilgiyle tanıştıran bir hidayet, bir din gelecek. Bir rehber gelecek, bir kılavuz gelecek. Gelecek, bu gelmezse insan doğruyu bulamaz. Nereden bulur? فَمَنْ تَبِعَهُ دَعَيَا İçinizden kim ki göndermiş olduğum hidayete tabi olursa, ona inanır, onun gereklerini yerine getirirse, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ Onlara artık korku yoktur. Onların korkacağı bir şey yok. Herhangi bir şeyden korkmasın artık onlar yani. Üzülmelerine gerek yok. Üzecekleri bir şey kalmamıştır onlar için. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlar artık hüzünlenmeyeceklerdir de. Onlara hüzün yoktur, üzüntü yoktur, keder yoktur, sıkıntı yoktur, stres yoktur, bunalmak yoktur. Acaba ne olacak benim halim sorusuna ee, böyle düşünceli cevaplar arama durumu yoktur. Kim Allah'tan gelen hidayete artık tabi olursa bu kayboluşluktan kurtulacaktır. Adem cennetten kovulduğu zaman artık kayboldum ben zannet? Ben mahvoldum. Ben gittim. Allah bana değer vermişti. mi? 10 para ettim. Ben, benden bu saatten sonra hiçbir şey olmaz. Artık ben de şeytan gibi kovulmuş oldum. Ve ben bundan sonra Allah'ın asi bir e, kulu olarak e, belki de azap içerisinde yaşayacağım korkusuyla yanmış tutuşmuştur alem hava. Ama allah Teala ona hitap ederek ona tövbe kapısını göstererek böyle bir bağışlanma, af e, dilenme yolunun olduğunu göstererek ona bir çıkış kapısı göstermiş ve hatta ve hatta binlerce kez tövbesini bozmuş olsa da eğer samimi ve ihlaslı olduk, olduğu müddetçe binlerce kez onu af edip mazur görebileceğini ona ifade etmiş ve bunun garantisini vermiş. Ve demiş ki Hata yapabilirsin, yapmış olabilirsin. Ayağın kaymış olabilir. İstenmeyen bir şey bu ama oldu ki yaptın. Sen beşersin, şaşarsın yaptın bir hata yani. Dört dörtlük değilsin. Oldu, nefsine kandın. Kontrol edemedin kendini. Sana vermiş olduğum hürriyet emanetini, iradeyi, cüz'iyeyi, sağlıklı, selamet içerisinde kullanmayı beceremedin. Kontrol edemedin kendini. Zaaflarına yenik düştün. Arzularına yenik düştün. Bir an düşünmek istemedin. Düşünceyi bırakıp saçmalamaya başladın. Akıllı yol varken delirmeye can delirmek istedi. tuhaf hali oldu. Şimdi insanlar cennet yolu varken cehennem yolda gitmiyor mu çoğu? Bu deliliktir ya. Bu saçmalamaktır bu adeta. Bu zınadan çıkmaktır. Buna hiçbir akıl buna bir mantıklı izah tarzı getiremez. İnsansın, öleceksin. Allah diyor, asi olursan cehenneme götür. Seni yakacağım cehennemde diyor, ebediyen. Buna rağmen insanların çoğu asi olmayı seçiyorsa. Burada bir gariplik var. Burada bir saçmalama var. Burada bir düşüncesizlik var. Burada bir, yani mevcut tehlikeyi göz ardı etmek var. Şurada koskocaman bir ateş yansa, ve aramızdan biri de ateşe doğru yürüse, koşsa, onu sevdenler derler ki, adama bak ya, koşa koşa ateşe doğru gidiyor, atacak galiba kendini. Delirmiş bu. Bu adam aklı, aklı yemiş, kaçırmış. Bu adam ne ya, bu ne yapıyor ya? Yakalayın şunu ya, atacak kendini ya, bu delirmiş bu. İşte, cennete girmek için deli olmak lazım. Şu, bile bile kendini ateşe atan adamı, Cinnet getirdi diyorlar ya yani aklını kullanamaz hale geldi akıl attı şalteri attı artık akıllı davranmıyor ee, öyleyse bu adamın siz zapt edin buna iğne yapın şu yapın kendine gelsin ya adam gitmiş diyoruz ya cehenneme giden insan durumu da aynen bunun gibidir cinnet getirmek lazım cehenneme gitmek için. Delirmek lazım cehenneme gitmek için. Saçmalamak lazım cehenneme gitmek için. Akılsızlık yapmak lazım. Akıllı devreden çıkarmak lazım. Tamamen düşünme, düşünce sistemimizi yani sistem dışı bırakarak tamamen hayvansal güdülerimizle, zevkimizle, şehvetimizle, hevamızla Tamamen hayvani arzu ve isteklerimizle kendimize yön vermemiz lazım ki işte o zaman ancak ce cehenneme gidebiliriz. Aklı olan, düşüncesi olan, idraki olan, karını zararını bilen bir insan bile bile kendini cehenneme atar mı? Cehenneme doğru yol, tutan, yol tutanlar artık e, akıl sistemlerini dumura uğratıp veya onu böyle kitleyip, saf dışı yapıp tamamen hayvani güdülerle hayatına yol veren insanlardır. Hayvani güdüler. Nedir hayvani güdü? Hayvanın eğer e, işte cinsellik canı isterse, yanında kim varsa atlar. Hayvanın Karnı acıkırsa en yakın yerde nerede gelecek bulursa onu yer. Herhal haram demez yani. Bilmez ki. Hayvan karnı doydu, nefsi doydu. Oynamak istediği zaman kuyruğunu kaldırır, zıplar sağa sola. Barlarda, diskolarda yapılan aynıdır. İnsanlar sürekli zıplarlar. Sürekli zıplarlar. Kafa bir tarafta, ayak bir tarafta. Müzey'in ritmi arttıkça zıplamaları artar ee, ve tamamen de merada genç bızağların karnları doyduktan sonra sürü etrafında koşturmalarına benzeyen bir durum arz ederler. Başka bir şey değil. O yüzden ee, cehennemi Bizden uzaklaştıracak olan yegane sigorta önlen Allah'ın vermiş olduğu akıldır. Allah'ın vermiş olduğu akıl olmadığı zaman mükellefiyet olmuyor. Hükümlülük olmuyor. Aklın yoksa mükellef değilsin. Aklın yoksa mükellef değilsin. Aklı olmayan zaten İnşallah cennete girecek. Çünkü bilmiyor ki hata yaptığı zaman da mesul değil hatasında. Bilmiyor. Yani ceza hukuku açısından da deliye bir ceza var mı? Yok. Yok. Ahirette de Allah ceza vermiyor. Aklı. aklı varsa aklı olduğu halde bile bile bu hatayı yaptıysa ve tövbe etmediyse ona ceza veriyor. Durum bu. Ve kafir ve kederi Bu ayette bitireceğim arkadaşlar. Uykunuz geliyor. Ve kafir ve kederi İnkar edenler. Ne inkar edenler? İnkar edenlere gelince. O inkar edenler var ya. Ne inkar edenler? Sadece Allah değil. Allah'tan geleni. Allah'tan gelen hidayeti. İnkar etmek ne demek? Allah'ın hükümlerini, Allah'ın emirleri, nehirlerini beğenmemek demek. Allah şu konuda şöyle demiş, onu beğenmiyor. Şunu yapmayın demiş, onu beğenmiyor. Başlıyor, niye ki diyor mesela örtünmek. Farz olsun, şu sıcakta bu kadınlar nasıl örtünüyorlar, yazık değil mi, günah değil mi, terliyorlar. Ya bir insan şöyle bir açılabilir, açılır. Şöyle bir rüzgar etsin canım yani, Şöyle bir hava. Şöyle bir. Rahat etsin. Ne gerek var yani insanlar bu şekilde. Beğenmiyor. Beğenmiyor. Ya Allah biliyor. Senin serinlemeni Allah da istiyor da. Ama senin açılıp saçılman iyi bir şey değil. Ahlakın yok olmasına. İffetin yok olmasına. Namusun yok olmasına. Aile aile ailevi düzenin yok olmasına, zürriyetlerin bozulmasına, neseplerin, nesillerin bozulmasına sebebiyet verecek cinsel bir hürriyetimi istiyorsun. Böyle bir şey olacağından dolayı Allahü Teala diyor ki, sen şuna katlan, örtün ki diğer adamını tahrik etme, o adam peşine düşmesin. Buna katlan diyor sana. Adam. O da olmaz. Ben de buna da katlanmam. Açılıp saçtırım da o sizin bahsetmiş olduğunuz tehlikelerde hiç de olmaz. Diyor. Diyor ama kimin koynunda sabahladığı belli değil. Değil mi? Maalesef. Ee, Allah'ın ayetlerini, emirlerini, nehirlerini beğenmemek onu inkar etmektir. Veya yersiz olduğunu düşünmek. Bu emirde yersiz ya. Yani, ne gerek var? Bu asırda bu. Olma. Adama diyor ki zekatını ver. Fakir benden mi kazandı diyor. Niye vereyim ki diyor. Olur mu böyle bir şey diyor. Ben alın terim ben, ben diyor kazandım. Ben vereceğim fakire. Bu da kafir olur. Niye? Allah'ın hükmünü beğenmedi. Allah ver diyor ya. Ver. Allah'ın hükümeti vermiyor musun sen? Beğenmediğin zaman kafir olursun. Allah korusun. Efendim? Ve كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ayetlerimi yani kafir olup da ayetlerimizi yalanlayanlar var ya veya ayetlerimizi yalanlayıp da kafir olanlar var ya fark etmez. iki taraf düşünebiliriz. Ulaike ashabunlar. Onlar var ya ateş ehlidirler. Ateş ashabıdırlar. Cehennem ashabıdırlar. Cehennem odunudurlar. Allah'ın emirlerini beğenmemek işte cehennem odunu olmaya doğru insanı götürür. Allah korusun. Hum fiha halidun. Cehennemlik olma yeterli mi? Cehennemlik olmak e, tam girdi. Aman yanarız çıkarız diyor adam. Şimdi. Bu sözü de engellemek için allah Teala diyor ki Onlar orada ebedi kalacaklar. İnkar edip de kafir olup da cehenneme girenler oradan asla çıkmayacaklar. O yüzden insan şuna dikkat edelim. Bir insan bir konuda eksiği olabilir. Bir hanımefendi diyelim işte başını aç, açmıştır. Ama Allah beni affetsin. Nefsime uyuyorum. Yanlış bir şey yapıyorum. Dediği takdirde Müslümandır. Ve bu günahla ölürse cezasını çektikten sonra tekrar cennete girecektir. Ama derse ki Allah niye karışıyor ki? Niye böyle bir şeyi, saçma bir şeyi istiyor ki? Bak böyle daha güzel oluyorum ya. Daha modern, daha güzel görünümlü, daha çağdaş, daha aydın, daha elit, daha saygın bir kişilik arz ediyorum. Ama Allah bu hakkımı elimden almak istiyor sanki. Ne gerek var ya? Bu asırda da bu ayetler de uygulanmaz. Onlar eski şeyler içinde. Gibi bir şey söylerse, kafir olur. Namaz da kılsa, oruç da tutsa, zekatını da verse, hayır hasanat da yapsa, on tane, yirmi tane cami de yaptırsa, çocukların hepsini hafız da yapsa, kafir olur, cehenneme girer. Ve halit olur orada. Cehennemlikte ebedi kalır. Niye? Şeytanın hastalığıyla öldü. Şeytanın hastalığı neydi? Beğenmemek. Allah'ın hükmünü beğenmemek Burada Allah'ın hükmünü beğenmedi O yüzden şunu tekrar tekrar söylüyorum Hepimizin günahı var Ama Günahlarımızı beğenmeyelim Bu çok tehlikelidir Hiç kimse Günahını beğenmez. Ben doğru yapıyorum ya demez Bu doğrudur ya demez Ne varmış bunda Niye bu günah Niye bu günah olsun demezsin bunu dediği andan itibaren kafir olur. Ve onun ibadetine bakılmaz. Yaptığı hayır hasanete bakılmaz. Vadiler dolusu altınlar bahşetse Allah yolunda. Bunlar kendisinden kabul edilmez. Çünkü iblisin hastalığına yakalanmıştır. Çünkü inkarcı olmuştur. Çünkü Allah'ın verdiği hükmü beğenmemiştir. Bu çok tehlikeli. Müslüman olur ki hata yaptığında pişmanlık duyar. Allah'ım hatırını kırdın. Allah'ım emrini muhalefet ettim. Nasıl yaptım ya? Ne kadar da cahilim, ne kadar da zalimim, ne kadar da yanlış yaparım ben böyle deyip tövbe eden insan, anıda hemen tövbe eden insan Müslümandır, mümindir. Öldüğü zaman Am amelleri, salih amelleri çok ise cennetlik olacak. Günahları çok ise cehenneme girdikten sonra, cezasını çektikten sonra tekrar cennete Allah'ın izniyle girecektir. Böyle demeyenler amelleri ne kadar çok olursa olsun. Şimdi söylüyorum. Bazı hanımlar çantasından bir fistan çıkartıp giyiyor, namazını kılıyor. Namazını kıldıktan sonra açıyor üstünü. Etek dizde bilmem. Baş açık, bağır açık. Ya sen nasıl bir insansın? Hangi akla hizmet ediyorsun? Namazını kıldın. Allah'a boyun eğdin, rükü ettin, secde ettin, kıyam ettin, söz verdin, tövbe ettin. Daha selam verip vermez Saçını, başını, baldırını, bacağını açtı. Sen nasıl Müslümansın ya? Hangi akla hizmet ediyorsun sen? Allah buna razı mı? Aklı sıra diyor ki Allah saçını, başını namazda durduğu zaman görmesin diğer zaman insanlar görsün. Sorun değil. Halbuki Allah'ın görmesinde sorun yok. Ama insanların görmesinde sorun var. Allah kulunun baldırı, bacağını görse Allah'ta herhangi bir sıkıntı olmaz. Allahu Teala'nın öyle bir beşeri zaafı var mı? Nefs-i şehveti var mı? Yok. Kimin var nefs-i şehveti? Havvan, Havvanın var, Adem'in var. Ve onun zurriyetinin var. Bunlar bu tehlikeye karşı örtülmek durumunda. Zaten haram meyve yendiği zaman hem Adem'in hem de Havvan'ın avret yerleri göründü değil mi? Avret yerleri göründü maksat. Ben de bunu şimdi ilk defa aklıma geldi. Söylüyorum burada. İlk defa aklıma geldi. Cinsel organları hareket etti demek manasında gelebilir. Çünkü bazılar diyor ki yani cinsel organların üzerinde bir deri vardı, deri kalktı. Ya böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Cinsel organları hareket etti. Hareket etti. Ancak böyle olur çünkü yaratılış bitmişti. Yani biz eğer dersek ki bunların cinsel organları yoğdu cennete girdikleri zaman orada tekrar bir ameliyat geçirdiler. Allahu Teala yeniden bir işlem yaptı. Bunların cinsel organlarını taktı bunlara. Dersek böyle bir bilgi yok. Böyle bir şey diyemez. Febedet lehuma sev'atuhuma Her ikisinin de sevetleri, avretleri ee, zuhur etti demesi demek yani hareket etti, belirgin oldu manasına gelir. Ben de bunu ilk defa düşünüyorum. Aklıma ilk defa geldi, ilk defa da size söylemiş oldum. Evet, Allah hepinizden razı olsun. Allahu Teala işittiklerimizle, dinlediklerimizle amel etmeyi Nasip eylesin, niyetlerimizi salih eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi